Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş'teyiz. 94.9 Açık Radyo'da. Ee, Destek haftasının devamında ilk program. Altını çiziyorsun. Evet, çiziyorum. Öyle tarihle sınırlı değil. Ee, güzel desteklerinize devam edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda Kamusla Güreş gmail adresimizi, e, Instagram adresimizi, Twitter adreslerimizi de hatırlatalım. Evet. Yeni meslek... E, ee, ile devam edelim değil mi? Ne var kelimemiz? Efendim, terzi bu sefer. Terzi var. Doğru. Terzi var. Terzi deyince neler geliyor aklımıza? Şimdi ben Bernard Şov'un bir sözüyle gireyim. Ee, çok hoşuma gitti gülen düşüncelerden. Ee, bana karşı anlayışlı davranan tek kişi terzimdi demiş Şov Niye acaba? Ee, her gördüğünde yeniden alırdı ölçülerimi. Ondan başka herkes önceki ölçülerin bana hep uyacağını sandı. Hmm. İnsan ve üstün insandan bir alıntı bu Çok hoşuma gitti Böyle Evet sözlüklerimize bakalım değil mi? Bakalım efendim Ne var etimolojiler var Nişanyan var bende bakayım Buyurun. Terzi, farsça, darzi Dikici, terzi anlamları var Orta farsça da darzik, terzi demek Aynı zamanda Ders, farsça, darz dikmek Orta Farsça darz dikiş ve eklem anlamları var. Aveş Taca'da bu eski İran dilinde daez dikmek e, pekitmek sağlam kılmak anlamları da taşıyor bir yandan. Hı. E, Hint Avrupa dilinde derek dikiş dikmek aynı zamanda ağaç dikmek de anlamı var pekiştirmek tutturmak Aynen. anlamları Evet. Evet. Var. Bunlar var nişan yanda. Bende de e, paralel birkaç şey var. E, ekleyeceklerim de ayrıca var. İsmet Boğun'un Türk dilinin etimolojik sözlüğünde evet e, Farsça derzi dikenden, giysi dikenden e, gelmiş e, ve Farsça'da tarzi şeklinde de ifade ediliyor. E, Erhan Kiraz'ın internetteki etimolojik Türkçe sözlüğünü e, buldum. E, orada bu senin söylediğin derz aynı zamanda e, inşaat ve yapı işlerinde hmm. iki malzemelerin arasındaki boşluğa da derz deniyor... Ya, ...yani hmm. iki ayrı parçayı yan yana getirme... ...manası... ...doldurmak da deniyor, doldurma anlamı mı? ...o acaba. aradaki boşluk kısmına derz deniyor... Hmm. ...işte diyelim ki iki fayansın... ...arasındaki gibi... Hmm. Ee, ...Zeki Tez'in acayip sözlüğünde... ...derziyan, terziler... ...çoğulu oluyor Osmanlıca'da... Hmm. ...aldığı ekle... Ee, ...sonra e, internette... ...yine köken bilimle ilgili biraz daha... ...açan bir kaynağa denk geldim cengoca.wordpress.com'da e, terzi kavramının kökeninin Türkçe'de 1300'lerde derzi olarak karşımıza çıktığı, e, kelimenin bizim dediğimiz gibi orijinalinin Farsça derzi olduğu ve dikici e, pehlevice darzik, darz diye de karşımıza hı hı. geçiyormuş. Dareza dikme anlamında, bağlama taraz, giysi üzerine işlenen süz, bezeme gibi manalar ve ee, Türkçe'de de biçmen olarak e, kelime karşımıza çıkıyor. E, böyle e, benim kökenle ilgili bilgilerim. Kökenle ilgili e, söylediklerimiz aklıma geldikçe... E, ...aslında dilin tutamadığımız da bir yandan aklıma geliyor. Hep böyle farklı alanlara, farklı dillere... E, Aa, farklı tabii. etnik yapılara evet. doğru uzanan bir seyahat oluyor. O anlamda da hani programımız bence e, önemli demeyeyim de e, ilginç kılıyor. Öyle, i̇şte Avestacıya'dan işte Farsça'dan Hint Avrupa dillerine varan kökler var. Çok doğru Bunun dile böyle bakmak istedim. önemli evet. belki hani e, o çoğulculuğu tek Türkçe diye bir şey olmadığı ki bu bütün diller için geçerli içinde bulunduğumuz coğrafyayla ilgili evet etimoloji bayağı bir zenginliği bize gösteriyor TDK bakalım, bakalım TDK'de efendim. terzi Farsça derziden işte giysi biçip diken kimse ve giysi dikilen yer terzihane anlamı var ben birkaç terzilikte kullanılan birçoğumuzun da bildiği Kelimeleri de seçtim mesela TL kullanılır seyrek ve eğreti dikişmiş teyel anlamı mezura var İtalyancadan geliyor misuradan terzilikte işte ölçü almak için kullanılan genellikle bir buçuk metre uzunluğunda şerit metre. Evet böyle mezura. yumuşacıktır sarılır falan. Evet. Bizim evde var bir yani tane. Var mı Sarılı <gülüyor> evet. sarı renk oluyor genelde galiba değil mi böyle? Renge hep böyle benim asladıklarım öyle oldu ya da. Bilmiyorum sarı olan daha çok tahta olan o metre hatta metro da derdi marangozlar ama hmm. bizim evdeki mavi mesela bilemiyorum sarısını. Ben sarılı <gülüyor> ama <dek> sarılıyor. <gülüyor> Oradan geldi zaten aklıma tela var İtalyanca tela'dan geliyor e, kumaşla astar arasında konulan e, giysinin dik durmasını sağlayan Kolalı bez, tela. Hmm, evet. Ee, bunlar var. Ben de ekstra sözcük olarak, sey sözcük olarak. Evet. Bir de sen de böyle bir liste vardı sanki e değişik. E, te, te, terimler e, sözcükler onları... onları şeye ekleriz aslında çünkü biz terzilerle de konuştuk bu sefer Kerem'le e, Onlar da bazı sözcükler söyleriz e, onlara ekleriz Ben atasözlerinden e, bahsettiğim hazır e, Hı -hı. Türk Dil Kurumu anlam hikayelerine girmişken Efendim bir atasözü terziye dinlen demişler ayağa kalkmış Hı. Biliyor muydun? Yok. Ben de bilmiyordum hiç e, bu e, yoruculuk rahatlık e, görece bir kavramdır aslında işin niteliğine kişinin yapma yeteneğine durumuna göre bu anlamda değişir. Demek yani rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanın dinlenmesi kimilerine göre aslında yorucu gelen bir davranıştır. Hatta benim e, röportaj yaptığım Terzi Mustafa Bey de aynı şeyi söyledi. Hep oturarak yapıyorlar ya işlerini hmm. yani e, ölçüyü almak e, dışında ya da ütü yapmak dışındaki işleri o oturmak da ekstra bir yorgunluk getiriyor. Mustafa. İşte öyle dinlen demişler ayağa kalkmış. İkinci söz Terzi'ye göç demişler. İğnen başımda demiş. Hmm. İğnem yanımda demiş versiyonu da var. Ne demek acaba? Efendim kendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi çok kolaydır. İşten bile değildir anlamına geliyor. Hmm. Bir iğnesi var işte gibi. Ama hmm. biz bir iğnesi olmadığını e, biraz sonra paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Öyle ciddi bir liste var ki terzi alet edevatı ile ilgili. E, aslında çağrışımlar da var. Bu programda farklı bir şey yaptık. Sözlüklerden girdik. Evet, çağrışımları biraz... Çağrışımları da açalım biraz, bakalım neler var aklımıza gelen. Ee, hani bu açtık ama bu terziciliğe dair, terziliğe dair işte teyeldir, teladır, provadır gibi kelimeler geliyor benim aklıma. İşte hepimizin bildiği bu kendi söküğünü dikememe hali var. Ee, bir yandan da şu anki meslek... Erbabı olarak bir kentli bir meslek aynı aynı zamanda çünkü hani kullandığı cihazlar anlamında da öyle e, dikiş makineleri, dahanen hani teknik işte işte makas, işte efendime söyleyeyim işte diğer işte cetveller vesaire. Evet o, ve onlar e, belki daha e, kent dışı yerde de var ama e, daha ekstra sayılabilecek malzeme de var. Bir de özellikle e, diktirmek, ölçü aldırıp yeni bir giysi yaptırma işi artık lükse iyice kaçtı. Tabii, tabii. Konfeksiyon eskiden çok daha az olduğu ya da olmadığı dönemlerde her yerde belki varken... Şimdi meslek erbaplarıyla konuştuğum zamanla da aynı cümleyi evet. kullandılar aslında. Daha çok hani işin tamir boyutuyla ah, evet. ilintililer değil mi? Şimdi, yani, yani yeniden bir elbise yaptırmak vesaire terzi de... Lüks gibi. Lükse kaçıyor evet biraz. Evet. Ee, bir yandan da bana hani böyle giyinme giydirmeyle birlikte çıplaklık ve hmm. doğallık tezatlığını da hani barındıran bir... ...şeyle e, çağrıştırdı. Doğru doğru. Ben oradan işte e, İdris ve Hermes... ...ama bu e, Mısır tanrılarından... ...Tot'u karşılayan Hermes'in... ...ilk dikiş diken insan olarak... ...kabul edilmesi var ya miti... Hı. ...onu daha sonra açacağız ama... ...orada da şey deniyor zaten... ...işte önce çıplak geziyorlar... ...sonra hayvanlardaki postu olduğu gibi... ...üstlerini alıyorlar. İlk kez onu dikip... ...insanın üstüne giydiren biri var... ...geçmişin içerisinde gerçekten şey yani biçimlendirmek, e, evet. çıplaklıktan kurtarmak gibi anlamlar. Sözcükler bir döküm yaptım ben de çağrışımda. Ha, güzel zamanda. Ee, ...dikmek, biçmek, teellemek... ...bastırmak, prova yapmak... ...patron çıkarmak... E, ...hatta rahmetli anneciğim geldi aklıma... O ...dikişten çok anlardı... ...iyi dikiş dikerdi... ...eskiden bir burada dergileri vardı... Hmm. E, ...evlerde daha çok hanımların daha fazla dikiş diktiği... ...patron çıkarılırdı... ...mulaş kağıtları vardı... ...çizilir böyle... Evet, evet. ...her evde vardı neredeyse dikiş makinesi... ...evet çok daha yaygındı... Hmm. E, işte ...ölçü almak... E, ...sonra kuru sabun diye bir şey vardı... Bilmem yeni nesiller bilirler mi ama bilmezler sanırım. Bilmezler değil mi? Kuru sabun çok kuru olacak, çizilir hmm. şeyin üstü, kumaşın üstü. Sonradan Ona göre tabii, kesilir, evet, değil mi? yıkanabilecek bir şey olsun diye. Tabii ütü de aslında terziliğin içinde bir şey. Benim konuştuğum terzi bey sık sık ütü mevzuna da konuyu getirdi. Bir yandan özel günlerin hatta bazen ömürde bir kere olan günlerin de ayrılmaz bir parçası gibi terzi. Bu böyle nişan, nikah, düğün işte çok özel bazı toplantılar. Bir yandan kostümler, sahne falan hep terziyle ilgili. Hmm. Bir de model, kup, tasarım, moda evet. artık oraya doğru. Sosyete terzisi. Gidiyor. <gülüyor> evet. Bazı terziler tasarımcı oldular. Evet gibi e, sözcükler geldi aklıma. İki tane e, sosyalist sol dünyadan iki ör örnek of terzi fikri var. O aklıma geldi benim işte. Hatta terzi yanında çalışmış terzi fikri. E, terzilik yapmış. İşte 1979'da Fatsa Belediye Başkanı seçiliyor. Sonra tutuklanıyor. Cezaevine düşüyor. Vesaire. Cezaevinde ölüyor. İşte Sosyalist mücadelenin önemli isimlerinden biri de Terzi Niyazi diye biri var. Bu da yine Kürtü Hareketi'nde önemli biri. Diyarbakalı sol görüşlü bir Terzi. Böyle denk düştü. Aha. Onlar aklıma geldi. Görsellerini verebiliriz Twitter'da. Parçaya girelim sonra Terzi'lerle Konunca. röportajlarımızı paylaşalım. Efendim Ernst Puck'dan dinliyoruz. Taylor made praise. Oh yeah! Here it is. This is a Taylor made praise! And I can't seem to resist. It's a phrase that God resounds all around. all around. God of praise, and it's personal to, to, to me. God gets a, mm. a praise. and pray. You deserve the praise the praise praise for you I yeah. oh, yeah. I don't know, Mike B. I feel like you and the LA crew need to just groove for a minute. Come on. 94.9'da kamusla güreş devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz sözcüğümüz terzi. Ee, Kerem de ben de e, terzilerle e, küçük röportajlar yaptık. Şimdi onları paylaşacağız sizinle. Sahadaydık çalışıyoruz. Sahadaydık. <gülüyor> evet sevdik bu e, meslekler <gülüyor> işini. Şimdi ben e, Kadıköy'de bir terzimiz var Mustafa Arslan. Onunla e, görüştüm. E, böyle küçükten çıraklıktan yetişme terzilerden. Zaten programın başında Kerem'in dediği gibi... E, ...bu işte paça e, daraltan, genişleten, bastıranları terziden hiç saymayacağım. Artık mesleğin öldüğünü söylüyor. Zaten dikkat ederseniz bu dönemdeki programlarımızı dinlediyseniz pek çok meslek erbabından bahsettik. Pastacılıktan işte fırıncılığa, terziliğe geldik. Bu tür mesleklerde... Şeyden yetişmiş çıraklıktan, küçüklükten yetişmiş olan herkes artık mesleğin bittiğini, kendi yetiştikleri gibi bir e, çırak çıkmadığını, işin konfeksiyona, fabrikasyona döndüğünü, aynı şeyi terziler de söylediler. Şimdi yetişmesi çok ilginç geldi bana Mustafa Bey'in e, küçük sayılabilecek bir yaşta 13 yaşında falan, e, Anadolu'da aslında o Hı. zaman bir terzi yanına veriliyor. E, terzi bunun orta parmağını bağlıyor. Hıman. Orta parmağı böyle kıvırıyor ve e, bir iki ay o parmak bağlı kalıyor. Şişmiş, kan oturmuş Vallahi. Mustafa Bey anlattı. Çünkü dikim için o parmağın öyle durması çok daha iyiymiş. Bir sürü işlemi yapmak için. Çok iyiymiş. Ve e, o şekilde de orta parmağı aşağı indirmek çok kolay olmadığı için. ya Tabii biraz ilkel bir yöntem ama fakat o kadar benimsemiş ki bunu Mustafa Bey. Hani hiç eleştirmedi. Şimdi Mustafa Bey 60'lı yaşlarında bir bey. Ya o zaman öyle yapıyorlardı ama ne gerek varmış demiyor. İyi yaptı ustamızı, elimiz alıştı falan şeklinde Kendi anlatıyor. Kendi çıraklarına da yaptı mı acaba? Valla kendisinin öyle çırak edinemediğini anlattı aslında. Hmm. Hep öyle söylüyorlar. Ee, aynı hani pastacılar demişlerdi ya patronun oğlu bile bir yıl bulaşık yıkamış. Bu da e, ilk aylar sadece o zaman kömürlü ütü var. E, hmm. Kömürlü ütünün kömürünü e, dolduruyor, yakıyor. İşte sadece çok basit tel işleri veriyorlar ya da iliği açıyor ama hani kenarını usta dikiyor falan gibi işler. Hı hı. İşte sonra aşama aşama paça ardından ölçü almak, pantolon dikmek falan gibi işlere gidiliyor. Ee, mesela bu ilk e, işleri yaparken pantolonu sökerken e, ke keserken bir kaçırmış makası ve kumaşı da kesmiş. O kadar korkmuş ki eve kaçmış. Sopa hmm. yiyeceğim korkusuyla. <gülüyor> e, ve sopada var diyor. Sopayı bile iyi bir şeymiş gibi anlattı Mustafa Bey. Işte. Eti senin kemiğin benim. E, bizi Türk iyi yetiştirdiler ya. falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. E, sonra e, babaannesi gelmiş Terzi'nin yanına. Demiş ki bak oğlumu dövme, korkutma etme. Gene de kulağa bayağı çekilmiş ama e, öyle dönebilmiş ancak dükkana. Şey diyor ilk iki yıl diyor para yok. Yemek de yok. Hmm. Sadece işi öğreniyor yani çalıştırıyorlar ve sanki bir iyilik yapıyormuş gibi de bir yandan işte mesleği edindin şeklinde kaçarsa da çok ilginç geldi bu bana babası tazminat ödüyormuş terziye oh. evet zor geldi iş kaçtı <gülüyor> tazminat ödüyormuş baba. Mustafa Bey hani okullusu da var artık ama böyle erbabtan yetişmeye benzemez hani robotu çıksa anlarım ama öyle okulla öğretilmez gibi bir fikir de tartışılır. Sonra çocukluğunda artık biraz büyüyüp İstanbul'a geldikten sonra çalıştığı terzilerden bahsederken özellikle Ermeni terzileri çok övdü. Hmm. Ermeni ustaların çok titiz olduğunu, işlerini severek yaptıklarını, hak yemediklerini, bir çalışma disiplini olduklarını anlattı uzun uzun. Geçmişiyle bugünü karşılaştırırken işte hep o noktaya gelindi. Yani artık tadilat var, terzilik yok dedi. Hatta artık peşimizden gelen yok diye bir cümle. ...sarf etti, aynen onu not aldım... ...eski kumaşların şimdi hiç olmadığından bahsetti... ...oyun salar, altın yıldızlar... E, ...hem yünün hem ipeğin... ...oranının, kalitesinin çok başka olduğunu... ...artık hani kapitalist sistem içinde... E, ...daha kötü, çabuk biten... ...hemen seneye bir daha alman gereken şeyler... ...üretildiğinden bahsetti... ...bildiğimiz iş bu aslında... ...zorluğu nedir mesleğin deyince... ...müşteriye iş beğendirmek... Hmm. ...dedi... Son olarak da ondan birkaç sözcük geldi Kerem'cim. Sonra sana aktarayım. Ee, Rıga'dan bahsetti. Ben hiç duymamıştım Rıga'yı. Rıga terzinin tahta cetveline rıga deniyormuş. Hmm. İzavat, astarın içine şişirmek ve aynı zamanda da daha çok ısıtsın diye kullanılan malzeme... Hmm. bir nevi sünger gibi bir şey aslında gösterdi de e, Brit makineyle ilik boşluğu açmak ekstra for paça ucuna daha sert olması için ya da uzatmak için konan şerit hmm. e, böyle bir sürü sözcük var aslında e, ama sonra deyince sana aktarayım e, ben salacaklı bir terzi ustatla görüştüm o cidden ustat senin kereketi Ahmet Demir Döken sağ olsun Kendisi de yine çocukluktan itibaren hani 14 yaşında Urfa'dan İstanbul'a geliyor. Beyoğlunda hani başlıyor. Meslekte de 52. yılı Yılmaz Güneylilere, Tarık Akanlara, Cüneyt Arkınlara, Aha. Zeki Mürenlere elbiseler tikmiş kendisi. Oh. Ayhan Şayen ve Zeki Müren kendisine üstat demiş, öyle de kalmış üstat terzi diye de tablasyonun üzerinde söylüyor. Adı dedi? Ee, Seydi Ahmet Demirdökken. Hmm. Ee, Vicuna kumaşı diye bir e, kumaştan bahsetti. Türkiye'de tek kendisi dikiyormuş o dönemlerde. E, bu vicuna'ya baktım ben. Biraz ilginç bir vicunya aslında. Hı hı. E, İspanyolca e, vicuna diye yazılıyor ama e, vicunya diye okunuyor. Bu deve familyasından bir hayvan. Çok e, güzel Güney Amerika'nın Antağlarında yüksek steplerde sürüler halinde e, yaşıyor. E, la, lamanın biraz küçüğü diyebiliriz. Hı, koyarız Bunun resmini. ilginç noktası e, bu... Hayvanın yünü değil de tüylerinden daha çok hani e, yararlanılıyor. Dünyanın en kaliteli iplikleri yapılıyor tüylerinden. Hayır, yün değil tüy. Evet, tüy Doğru altlı. çünkü az tüylü bir şeydi. Bakmıştık evet. senin de görseline. Hatta iki yılda bir tüyleri kırkılıyor ve bir kırkılma evresinden sonra e, Vikunya'dan 120 gram kadar tüy çıkıyor. Ne kadar i̇ki tam? yılda bir. E, e, nesli tükenmek üzereyken de koruma altına alıyor. işte en ince ...kumaş türü bilinen... E, ...vikunya kumaşlarından... ...kullandığını söylemişti Üstad. Hatta şey dedin sen... E, ...moda dünyasındakiler evet, koruma evet, altında... Evet. ...çok yani, ilginç. Karşılıklı bir çıkar var, iyi olmuş aslında evet. bir yandan baktığın zaman... Evet. ...ben de da hani terzi... ...iyi terzi nedir sorusunu sorunca... işte sürekli provaya çağırmayan... Hani ...altını çizdi. Eee. Aslında bu bir yandan da... ...hani bir görsel bir zenginlik... E, ...işte... ...insan anatomisinden anlama az çok... Ee, önemli çok ee, Kumaş doğru. bilmesi tabi yani i̇şte Kumaşın aynı zamanda müşterinin Vücuduna e, Uyumunu anlayabilen işte şişman sağ. işte atıyorum parlaklık işte kareli kumaş vesaire Hani e, vücuda uyumlu mu hmm. Değil mi onlardan hmm. anlaması gerekiyor Makasın kesim masasının Ütünün çok önemli olduğunu Tabi dikiş makinesinde çok iyi Olmasını gerektiğini Bir de terzilerde genel olarak Kapalı ortamlarda çalıştıkları için ...biraz oksiyon alımına müsait bir ortamda olması gerekiyor... ...ara ara bir çıkması gerekiyor... ...işte penceresini açması gerekiyor vesaire... E, ...bunlar var... ...o da bahsetti tabii hani işin artık yani... ...kendi bulunduğu bölgede de Üsküdar'da... E, ...artık hani insanların... ...elbise diktirmek için değil... ...daha çok işte tamir... ...astar <gülüyor> tamiri... ...işte paça Doğru, e, tadilat... ...tadilat gibi... E, ...işleri yaptırıyorlar kendilerini... ...mesleğin hani o da gitgide öldüğünden... ...bahsediyor. Doğru. Ben aslında şöyle yapalım... ...bir dahaki programı aktaralım... ...hem de e, tekrar almış oluruz... E, ...usta Hı -hı. terziyi, üstat mıydı... ...neydi? Hı -hı. E, mesleğin gerektirdiği özelliklerle... ...ilgili bir listem var ve o kadar... ...uyuşuyor ki aslında söylenenler... ...programı bitirelim... E, ...gelecek hafta terzi devam edecek çünkü... E, İyi görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.